208. konu, Hristiyan olan Addas'ın Müslüman olması ve Hazreti Peygamberin Hak Peygamber olduğuna şahitlik etmesi, Rabia'nın oğulları Peygamberin maruz kaldığı felaketi gördüklerinde ona acıdılar, Addas isminde Hristiyan bir köleleri vardı, ona, şu üzümlerden bir salkım al, bir tabağa koy ve şu kişiye götür, dediler, Addas da bunu yaptı, Resulullah'ın önüne tabağı koydu ve Resulullah'a, ye, dedi. Hazreti Peygamber elini üzüm salkımına uzatırken, Bismillah, dedi, Addas, Resulullah'ın yüzüne bakarak, Allah'a yemin ederim ki, bu kelimeyi bu memleketin halkı söylemiyor, deyince Hazreti Peygamber, sen hangi memlekettensin ya Addas, senin dinin nedir, diye sordu, Addas, ben Hristiyanım ve Ninova şehrindenim, deyince Resulullah, salih kişi, Yunus bin Metta'nın şehrinden mi, diye sorunca, Addas, sen Yunus bin Metta'nın kim olduğunu nereden biliyorsun, dedi, Hz. Peygamber, o benim kardeşimdir. Peygamberdir. Ben de peygamberim, dedi. Bu söz karşısında Addas, Resulullah'ın üzerine kapanıp başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Bunu gören Utbe ve Şeybe, biz iyi etmedik. Vallahi Muhammed onu da yoldan çıkardı, dediler. Addas yanlarına dönünce, ey Addas, niçin onun başını, ellerini ve ayaklarını öpüyordun, diye sordular. Addas, ey benim iki efendim, yeryüzünde bu kişiden daha hayırlısı yoktur, bana öyle bir şeyi haber verdi ki, bunu ancak bir peygamber bilir, dedi. Onlar, Addas'a, ey Addas, azap olasıca, bu seni dininden caydırmasın, çünkü senin dinin onun dininden daha hayırlıdır, dediler.